Sponsorlu radyo olmak demek bağımsız olunun bir diğer adı. Çok güzel bir proje böyle olması, bir e, radyonun tamamen bağımsız. Ama bunu da yaparken dinleyicilerinin desteğiyle hareket etmesi, dinleyicilerinden destek bulması ve bu şekilde var olmayı seçmesi çok cesur bir karar. Bir parça özgüvenle alakalı, bir parça dinleyiciye güvenle alakalı. Yani bir beraberliğin gücüne duyulan güvenle alakalı bir şey. Bu çok rahat duyulacak bir güven değil. Ama tabii haklı ve yerinde bir güven ve zaten yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Bir bağımsız yayının, bir hareketin hatta düzenli bir şekilde bağışlarla, desteklerle yaşaması ve insanların buna gerçekten inanarak sürekli olarak devam etmesi aynı zamanda yeni bir kültürün de gelişmesi anlamına gelebilir. İnşallah düşünüyorum. iyi bir laf söyledi yani Çünkü kaydedim. bağış kültürü gerçekten kendi istediğiniz, sürmesini istediğiniz, desteklediğiniz, önem verdiğiniz şeyi siz aslında yaratmış oluyorsunuz bir anlamda. Bu da önemli bir kültür herhalde. Yani eğer Açık Radyo'yu dinliyorsak ve bu bizim için önemliyse hayatta şeyi fark etmemiz lazım. Yani buna bizim her bakımdan katkı yapmamız gerekiyor. Yani bu çok gerçekten önemli bence fikir olarak önemli. Yani insanların bunu benim semeyleri mesele yaptığınız katkının büyüklüğü küçüklüğü de önemli değil. Önemli o önemli olan o aidiyeti duymanız. Yani ben bu radyoyu eğer dinliyorsam ve ben buradan bu kadar çok şey öğrenip alabiliyorsam buna benim de bir katkı payım olmalı diye düşünmek meselesini ben çok önemsiyorum. Geçen yıl sizi dinlerken öyle destek versem mi, vermesem mi? <gülüyor> Tabii böyle bir aidiyet duygusunu henüz hissetmiyorsunuz çünkü hiç destek vermemişsiniz. Sonra aradım işte bir arkadaş çıktı, desteğimi verdim o, ama şöyle bir fark var yani daha önce de ben radyoyu dinliyordum. Destek verdikten sonra daha fazla aidiyet duyuyorsunuz. Gerçekten öyle bir e, bağ kuruyor yani e, destek vermek. Ee, hani bir içinde düşünürken de Kent by me loveı e, koysak dedim Çünkü e, günün mana ha, <gülüyor> Evet, evet. <ehemmiyetine>. Çünkü, Aynen <gülüyor> e, Çünkü yani şurada kendi e, e, bütçemizin el verdiği veya önceliklerimizin el verdiği biçimde e, bir ufak maddi desteklerde bulunuyoruz fakat e, e, yani desteklediğimiz olayın aslında, ee, paha biçilmez bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun için parayla satın alamayacağımız bir şeyi destekliyoruz. Ee, paranın satın alamayacağı bir şeyi destekliyoruz. Ee, bunun bilinciyle e, bu desteğe sahip çıkalım.